Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Samsun'un Kavak Havza Atakum ilçeleri arasındaki Şahin Dağları'nda altın madeni aramalarında binlerce ağacın kesildiği iddia edildi. Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evlerindeyken Kanadalı şirketin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Samsun Kavak Havza Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, resmi bilgilere göre bu bölgede 462 sondaj noktası açılacak. Ormanların yok olmasına izin vermeyeceğiz dedi. Sözcüden İsmail Akduman'ın haberine göre Kanadalı maden firmasının Türkiye uzantısı her biri 450 metre derinliğinde toplam 462 sondaj noktasına ulaşım için bölgede binlerce ağaç kestiği kaydedildi. Söz konusu şirketin önümüzdeki dönemde Şahin Dağları'nda yüksek sondaj platformlarıyla maden arama faaliyetlerine başlayacağı öğrenildi. Şahin Dağları'nın yok olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Başkan Ayrancı, bu topraklar bize ait, Samsun'un akciğerlerini bu şirkete teslim etmeyeceğiz. Şahin Dağları ile ilgili mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Her türlü hukuki mücadelemizi vereceğiz ifadelerini kullandı. Paris Antlaşması uyarınca tüm ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için bu yıl yeni veya revize edilmiş planlar sunması bekleniyor. Bilim insanlarına göre mevcut ulusal hedefler altında küresel sıcaklıklar önümüzdeki 10 yılın içinde bu sınırın üzerine çıkar. Hükümetlere iklim değişikliğiyle mücadelede hedeflerini arttırması yönünde baskı yapılsa da Örneğin Japonya'nın yeni açıkladığı ulusal katkı beyanı yani NDC diye geçiyor bu raporlar. Karbon hedefleriyle 5 yıl önce Paris anlaşması kapsamındaki taahhütlerinin aynı olduğu görülüyor. Japonya 2030 itibariyle %26 oranında karbon emisyonu azaltma hedefliyor. Bu hedef Climate Action tarafından Haydi yetersiz olarak nitelendirilmişti, ülke orta ve uzun vadede daha fazla çaba göstereceğini ve yüzyılın ikinci yarısında mümkün olan en erken zamanda karbondan arındırılmış bir toplum olmayı hedeflediğini söylemişti. Avrupa İklim Vakfı Başkanı ve Paris Anlaşması'nın mimarlarından Lawrence Tubiana, Japonya hükümetine hayal kırıklığı yaratan tekliflerini gözden geçirmeleri ve daha iddialı bir duruş sergilemeleri yönünde çağrı yaptı. Türkiye'ye hiç girmeyelim bile. Daha meclisten bile geçirmedik Paris anlaşmasına. İspanya Enerji ve Çevre Bakanı Teresa Ribera yaptığı açıklamada geri dönüştürülemeyen plastik ambalajlar için önerilen yeni bir vergi ile yılda 700 milyon Euro'dan fazla para toplamayı hedeflediğini söyledi. 2021 itibariyle Avrupa Birliği'nin tek kullanımlık plastikleri aşamalı olarak kaldırması hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak adına Bu yasa çıkarıldı. Anadolu Ajansı muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülkelerin ekonomik gelişime olumsuz etkileyen ve binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, hava kalitesinin artmasının yanında çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sağladı. Dünya genelinde COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, Kömür ve petrol talebinin düşmesini sağladı. Buna göre ilk çeyrekte kömür talebi geçen yıl oranla %8, küresel petrol talebi yaklaşık %5 oranında düştü. Nükleer santrallerden elde edilen üretim özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi oranda azalırken gaz talebine de geçen yıl oranla yaklaşık %2'lik daha az talep oldu. Koronavirüse karşı alınan önlemler ve yapılan kısıtlamalar nedeniyle haftalık enerji talebi Çin'de %15, Avrupa'da %17, tam karantina uygulanan Hindistan'da ise %30 oranında azaldı. Umalım bu azalmış sayılar bundan sonra da devam eder. Açılmasıyla birlikte toplumun bunlar tekrar yukarı fırlamaz. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan çiftlikten çatala. Yani İngilizcesiyle Farm to Fork ve biyolojik çeşitlik strateji dokümanları mevcut gıda üretiminin sürdürülemez olduğunu kabul ederek biyoçeşitliliği ve toplumu sağlığını Avrupa gıda politikasının merkezine alan bir pestisit kullanımını azaltmaya yönelik hedefler belirlendi. Hem çiftlikten çatalı hem de biyolojik çeşitlik strateji dokümanlarında ortaya konan çabayla 2030 yılına kadar pestisitlerin genel kullanımının ve yüksek derecede tehlikeli pestisit kullanımının %50 azaltılması Bu pestisitlerin agroekolojik uygulamalarda değiştirilmesi, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği tarım arazilerinin %25'inin organik tarıma ayrılması ve nihayetinde pestisitlerin Avrupa Birliği kentsel yeşil alanlarında tamamen yasaklanması hedefleniyor. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Zehirsiz Sofralar projesi kapsamında kurulan ve yüzün üzerinde sivil toplum örgütü ve inisiyatifini oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı da Kasım 2019'da başlattığı kampanya ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan pestisit tarıma geçiş yönünde politikalar izlemesini, kademeli bir geçişle 2030 yılında pestisitlerin yasaklanmasını talep etmişti. Evet, bütün bu çalışmalar sayesinde umut ediyoruz ki Tarım ve Orman Bakanlığı da sivil toplumu ve halkı dinler, zehirsiz bir tarım için hızla Avrupa Birliği politikalarına paralel adımlar atar. Temiz bir gıda ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze gelen Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan Nesnan, Uygar Özesi ismi. Sadece bugünkü değil